Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, bugün duanın psikolojik cephesini ve dua konusunda nasıl bir tavır takılmamız gerektiğini gündeme getirmeye gayret edeceğim. Dua her şeyden önce Allah'a gönlümüzü açmaktır. Gönlümüze onu davet etmektir. Çağrı demektir dua, davet demektir. Dolayısıyla başkalarını Allah'a davet eden insan olması gereken her mümin, önce kendisini her an Allah'la beraber olacak, Allah'ı her an imdadına çağıracak, yardımına muhtaç olduğunu anlayacak bir şuurda olmalıdır. Gönül vesilesiyle boşluğumuz bizi stres denilen bunalım ve anormalliklere götürüyor. Gönlümüz, Boş kalıyor, yalnızlık hissediyor. Can sıkıntısı dediğimiz şeyin temelde sebebi de bu. Oraya Allah'tan başkalarını koymaya gayret ediyoruz. Dolayısıyla Allah'ı her an gönül sarayımıza misafir etmeli, davet etmeliyiz. İşte Allah'la beraber olamayan, onu unutan, ondan gafil olan, ona her an yönelemeyen insanın iç dünyası da, karmaşalarla dolu oluyor. O yüzden dua, bazı kelimeleri söylemekten öte, gönül yönüyle Allah'la irtibat kurmaktır. Allah'ı gönle davet etmektir. Allah'la beraber olmaktır. Kendisinin muhtaç olduğunu, eksik kalan yönleri bulunduğunu, hele İslami ortam yok ise, Müslümanca, İnsani özellikler içerisinde yaşamasının çok zor olduğunu idrak eden bir Müslüman, Allah'a niyaz edecek, gönlünü açacak, onunla irtibata geçecek, onunla bağ kuracaktır ki, duanın temel esası işte bu irtibattır, bu bağdır. Bu bağı oluşturamadıktan sonra ne kadar veciz zannedilen, güzel kabul edilen dua ifadelerini dillendirirse dillendirsin insan, Allah'ın icabet etmesi çok zor olacak ve Allah'ı gönlünde yer ettiremediği için duanın psikolojik etkilerinden de manevi faydalarından da uzak kalacaktır. Tatmin edilmemiş sonsuz istek ve arzularımızın şuur altına atıldığını bir verelim. Bu şuur altına attığımız nice isteklerimiz, umulmayan zamanlarda çeşitli buhranlara, çeşitli iç sıkıntılarına yol açmaktadır. Dua ile işte en gizli, en mahrem duygularımızı dile getiririz. İçimizi boşaltırız. Ümidimizi kuvvetlendirmiş oluruz. Korkularımızı dua vesilesiyle Allah'a müracaat ederek, Hafifletiriz. İçimize eşsiz bir rahatlık gelir. Gerginliklerin gittiğini hissederiz. Dua ile kendimizi Allah'a daha yakın hissetmiş oluruz. Sevgili dinleyiciler, duasız bir insan sanki ışıksız bir mahzene benzer. Dolayısıyla yalnızlığın karanlık hapishanesi içinde çırpınan bir zavallıya dönüşür insan. Dua ile kendi kendimizi aşmış oluruz acziyetimizi zafiyetimizi idrak etmenin getirdiği dua o acziyetimizin gitmesi Allah'ın kudretiyle Allah'ın yardımı ile kendimizi aşan yapamayacağımız nice güzellikleri özellikleri yapabilecek seviyeye dua ile ulaşırız. Allah'a irtibatla onunla ilişkiye geçmekle sağlamış oluruz. Çünkü dua Engel ve uzaklıklar tanımaz. Zaman ve mekanlar duaya engel olmaz. İlle falan yerde dua etmek zorundayım da diyemezsiniz. Dua elbette namazın akabinde, sabrın akabinde yapılırsa, belki güzel bir mescitte veya gece yarısı kalkıp teheccüd seccadesi üzerinde yapılırsa, çok daha faydalar getirir. İnsanın gönlüne nice hastalıkları giderecek ilaçlar seviyesine gelir ve dualarımızın kabulü daha kolaylaşır. Ama bununla birlikte hemen her mekanda, hemen her zamanda dua etmeliyiz, edebilmeliyiz. Allah'a ihtiyacımız olduğunu her an hissederek O'na müracaat etmeliyiz. İbadet yapmamak ve dua etmemekten dolayı Ruhları aç kalıyor insanın ve bu nice gönül yönüyle aç olan insanlar uygarlığın bütün lüksü konforu e, ellerindeki servet ve imkanlar olduğu halde gönül huzursuzluğunu yenememekte psikolojik rahatsızlıklar içerisinde inlemektedirler. İnsan mutluluğu saadeti maddi zevkler içerisinde arıyor veya Allah'la irtibatın. Allah'ın emrettiği güzelliklerin dışında arıyor ve bu arama da onu perişan ediyor. İşte iç huzurdan yoksun e, bu zavallılar vicdanlarıyla baş başa kalmaktan Allah'a fıtri olarak yönelme ihtiyacını görmezlikten geliyorlar. İşte onların çılgınca eğlence ve kahkahaları iç varlıklarında tutuşan yangını belki maskeliyor, örtüyor ama böyle olsa bile kendilerini için için huzursuzluğun kemirdiğini kabul etseler etmeseler bile bundan kurtulamıyorlar. İnsanın ruhunun da bedeni gibi ihtiyacı var. Nasıl günde birkaç öğün yemek yemeye bedenimizin ihtiyacı var, bazı vitaminleri almaya, güçlenmeye, enerji yönüyle gıdalanmaya ihtiyaçları varsa, duaya da, dua gibi diğer ibadetlere de, her şeyden önce gönlümüzün, ruhumuzun ihtiyacı vardır. Aç kalan beden nasıl zafiyete düşer ve giderek ölümcül kusurlara, eksikliklere, hastalıklara uğrarsa... ...ruhu da ibadetten, duadan, Allah'la irtibattan kopardığımız zaman aç bırakmış olacağız. Onu hastalıklar içerisinde kıvrandırmış olacağız ve ölümcül bir probleme itmiş olacağız. İçimiz iman nuruyla parlamadıkça, ruhumuzun yaralarına merhem olan ilahi emirleri yerine getirmedikçe, yani ibadet ve dualarla içimizi aydınlatmadıkça, içimizin kasvetinin de kaybolmasını beklemek mümkün değil. Ahirette olduğu gibi dünyada da hurzusurluğa gitmemiz yüzde yüz gibi bir ihtimal ile kaçınılmaz olacaktır. Dua sevgili dinleyiciler... Allah ile kur, kul arasında her şeyden önce bir iletişimdir, bir köprüdür, bir ilişki biçimidir. Dua etmek için yalnız Allah'a doğru yönelmeye e, yönelik bir çabamız gerekecektir. İşte bu çaba zeka ve aklın itmesiyle değil, sevgiyle, gönülle olmalı, fıtri özelliklerimizle olmalı, zorlanmadan insani ihtiyacımızın getirdiği bir özellik, bir gıdaya koşmak gibi e, susuzluğumuzu gidermek için bir suya yönelmemiz gibi e, içimizin susuzluğunu gidermek için duaya, ibadete, namaza o şekilde ihtiyaç duyarak koşmamız gerekecek. Namazla kurtulmak, dua ile yükselmek, ruhi e, atmosferi tadarak huzura kavuşmak işte bizim esas çıkış yolu aramamız gereken noktalar bunlar olması lazım. Dolayısıyla sevgili dinleyiciler, dua ruhun, kalbin, gönlün, kısacası insanın manevi varlığının Allah'a yönelişidir. Allah'ın bizim duaya, duamıza ihtiyacı yok. Ama bizim dua etmeye her an, Allah'la bağ kurmaya her an ihtiyacımız var. İşte bu ihtiyacımızı gidermek için yaratılmışız. Zariyat suresinde ifade edildiği gibi, insanları ve cinleri ancak, ...kendisine kulluk yapmaları için yarattığını Allah ifade ediyor. Dolayısıyla bunun için yaratılmışız. Yaratılış gayemiz bu. Bu gayeye, bu amaca hizmet etmeyen bütün çabalarımız... ...bizi sadece ahirette değil, dünyada da perişan edecek, cılızlaştıracak, acziyetimizin üzerine acziyet ilave ettirecek. Mümkün ki insani güzelliklerimizi birer birer kaybederek hayvanların bile tabanını seyredecek hale alçalacağız. İşte yükselmek istiyorsak, Allah'ın gökten indirdiği, bizi yüceltmek için uzattığı Allah'ın ipine, Kur'an'a, Kur'an'ın emir ve yasaklarına titizlikle riayet etmek için Allah'a kulluk yapmaya, yani ibadete sarılmamız ve o sarıldığımız İbadet ve kulluk ipinin, Kur'an ipinin bizi yüceler yücesine tırmandıracağını, her türlü olumsuzluktan uzaklaştıracağını beklememiz mümkün olacaktır. Dua esnasında insanın işte bu yücelişe, bu yönelişe engel olan hususlardan alakayı kesmesi ve Allah'la irtibata geçmek için hazır hale gelmesi gerekir. Dua çağırmak, Davet etmek anlamında olduğu için iç dünyamıza Rabbimizi davet edeceğimiz zaman sevgili dinleyiciler davetten önce gelecek misafirin rahatsız olacağı şeylerden davet ettiğimiz yeri arındırmamız, mekanı temizlememiz gerekecek. Dolayısıyla e, önemli bir misafir gelirse gelecek olduğunda onun için hazırlık yapar, dağınıklığı giderir, pislikler varsa temizlememiz ...gerektiğine inandığımız gibi Allah'ı gönlümüze davet etmek için gönül sarayımızı her türlü pisliklerden, günahlardan, hele şirk unsurları varsa en küçük, en şüpheli olanlarını dahi tümüyle uzaklaştırmak, e, mikropları, e, mikrop yuvası haline gelen küfür ve şirk inançlarını tümüyle oradan e, arındırıp uzaklaştırmamız gerekiyor. İçimizde Allah'a Allah giden yola aykırı duygular olmaması gerekecek ki Allah'ı oraya davet edebilelim. Mesela parayı veya topu popu her şeyden çok seven bir insan bu putları içinde taşıdığı müddetçe Allah'ı kalbine nasıl yerleştirecektir? O yüzden nasıl Allah'ı davet etmek? ...Allah'a çağrıda bulunmak anlamına gelen duayı hakkıyla yerine getirebilecektir. Evimize çok saygı duyduğumuz bir kimse geleceği zaman mümkün, tedirgin oluruz. Bu tedirginliği acaba gereken hürmeti, gereken saygıyı gösterebilecek miyiz? O büyük misafiri rahat ettirebilecek miyiz? Bu konuda bir yanlışlık yapar mıyız diye yaşadığımız olur. İşte Rabbimiz gibi varlığımızın kendisine feda olduğu... Ve karşısında bir hiç olduğumuz varlık karşısında dua ederken aynı his ve duyguları duymamız gerekecektir. La ilahe illallah anlayışını Allah'tan başka her türlü yanlış hurafeyi putlaştırılacak özellikleri, ilahi zannedilen anlayışları, düşünceleri, isimleri, zihniyetleri reddetmemiz Allah'tan başka gönlümüzde taht kuran her şeyi dışlayıp hayır dememiz, la diye, la süpürgesiyle temizleyip atmamız gerekecektir ki temizlenen gönül sarayına Allah'ı davet edebilelim. O yüzden sevgilerimiz, korkularımız, endişelerimiz, beklentilerimiz, ümitlerimiz Allah'ın mesajına aykırı özellikle ise önce dua etmezden önce, Dua cümlelerini düzenlemekten önce gönlümüzü o tür yanlışlıklardan arındırma ihtiyacımız var. Nasıl namaz gibi önemli bir ibadet için dış temizlik gerekiyor, bedenimizi temizlememiz, gerekiyorsa gusül gibi beden temizliğini yerine getirmemiz ve namaz abdesti dediğimiz özel bir abdest, özel bir temizlik içerisine girmemiz, yine ibadet edeceğimiz alanı, pisliklerden, olumsuz şeylerden temizlememiz gerekiyorsa, aynen namaz gibi bir ibadet olan dua içinde manevi temizlikleri yerine getirmemiz, gönlümüzü gerekiyorsa abdest gibi pisliklerden arındıracak özel bir temizleme ameliyesine girişmemiz ve her türlü e, günahın, şirkin kararttığı e, ortam var ise, Gayri İslami yapının içinde kalmanın getirdiği şirk veya haram mikroplarına, virüslerine gönül veya beyin mekanımız açık kalmış ve o mikroplardan etkilenmiş ise onları arındırmak ve arındırdığımız yere ancak Allah'ı, Allah'a ait güzellikleri, Allah'ın lütfunu, nimet ve yardımını çağırmak durumunda olmalıyız. O yüzden duanın hakikati kulun Rabbinden yardım istemesidir. İstenilen varlık her zaman isteyenden elbette üstündür. Kul isteyen makamında olduğu için zillet ve perişanlığını Allah'a arz etmeli ve dua ederken bu makamda olduğunu unutmamalıdır. Yoksulluğunu sevgi ve saygıyla acziyetini kul idraki ile Rabbine takdim etmelidir. Yani dilencinin gösterdiği bir merhamet talebi konusundaki gayreti, insanların merhametini harekete getirmek için nasıl bir acındırma özelliği içinde bulunuyorsa bir dilenci, dua eden Rabbine karşı o hassasiyetle yalvarmalı, Allah'ın rahmetini talep etmeli ki, gerekiyorsa gözlerinden yaşlar akıtarak, ama gönül yufkalığını kesinlikle hissederek acziyetini kabul ederek Rabbinin yüce makamından e, kendi ihtiyacı e, her noktada çok fazla olduğunu değerlendirip fakirliğini zafiyet ve acziyetini kabul ederek Allah'a yönelmelidir. Çünkü Allah'a ibadet için, dua için engel olan psikolojik e, en önemli e, olumsuz faktör insanın isteğna duygusudur. Başkasına ihtiyaç duymayacağı, kendisinin her şeye yeteceği, kendisinin çok önemli ve e, her şeyi yapabilecek güçte olduğunu şımarık bir yaklaşımla sürdürmesidir. E, dolayısıyla bu yaklaşım kafirlerin küfürlerinde ısrar etmelerine ee, Müslümanım dediği halde Müslümanca yaşamayan insanların ibadetten uzak kalmasına ya da her an Allah'a ihtiyacı olduğu halde bu ihtiyacı e, umursamayan, önemsemeyen e, bir zavallının Allah'a dua etmeden yaşayabilmesine zemin hazırlamaktadır bu istina duygusu. İnsan yeryüzünde sürdürdüğü hayatında hangi konumda olursa olsun... İsterse kendisini zengin kabul etsin, isterse fakir. Yüksek makamların sahibi olduğunu düşünsün ya da e, makamsız olduğunu değerlendirsin. Çevresi geniş olsun veya kimsesiz olsun. Ama bütün insanlık her durumda, her an duaya muhtaç bir varlıktır. Allah'ın yardımına ihtiyacı söz konusudur. Bu her yönümüzle sınırlı ve zayıf bir yaratık olmamızın sonucudur. Kul olmamızın sonucudur. Tüm insanlar duaya aynı oranda muhtaçtır. Ama herkes için bazen duaların, isteklerin, mahiyeti, istenilen şeylerin e, cinsi farklı olabilir. Biz fakir kimselerin zenginlerden daha çok duaya muhtaç olduklarını zannedebiliriz. Ama bu zannımız çok gerçekçi değildir. Aynı şekilde çevresi kalabalık, adamları çok olan kimselerin, Maddi durumları iyi ya da manevi özelliklerinin yani çevresindeki e, etrafında dönen onu seven sayan insanların çok olması e, durumunda böyle kimselerin yalnız insanlardan daha az duaya ihtiyaç duyduklarını sanabiliriz. Eğer biz böyle düşünüyorsak duayı anlamamış sayılırız. Çünkü fakir bir insan düşünün, ellerini açmış, Allah'ın Rezak ismini anarak rızkının genişletilmesini istiyor. Bu noktada zengin insanın dua etmesine sanki gerek yokmuş gibi zan besleyebiliriz. Halbuki bu noktada zengin bir insan da ellerini açıp, ''Ya Rabbi beni Karun gibi şımartma, bana vermiş olduğun nimetlerin şükrünü eda etmeyi bana nasip ve müyesser kıl.'' diye Dua etmesi belki fakirin rızık talep etmesinden çok daha önemlidir, çok daha o duaya zenginin ihtiyacı vardır. O yüzden fakir de, zengin de, çokça rızka sahip olan da, olmayan da duaya muhtaçtır. Hatta bize duaya daha az ihtiyacı var gibi gözüken zenginlerin fakirlerden daha çok duaya ihtiyacı olduğunu düşünüp değerlendirebiliriz. Çünkü varlıkla imtihan, yoklukla sınanmaktan daha zor ve daha tehlikelidir. Fakirlikle imtihanı kazanan nice Müslüman, zenginlikle imtihanı kazanamamakta, kaybetmektedir. O yüzden yine namazında, niyazında olan, eli dualı, gözü yaşlı, takva sahibi olmaya gayret eden insanların çoğunluğunun, zenginler değil, fakirlerden meydana gelen insanlar olduğunu, zenginlerin, kendisindeki acziyetin bile farkında olmayıp şeytanın amellerini süslü göstermesiyle gönlünü fakirlerden çok daha fazla fakir hale getirdiğini, huzur yönüyle, iç dünyası yönüyle, zihni ve gönlü yönüyle fakirden çok daha fakir ama maddi yönden zengin nice insan vardır, acınacak durumdadır, zavallı konumundadırlar. Dolayısıyla maddi olarak az gıda ile yetinmek temelde fakirlik sayılmamalı. Esas fakirliğin, esas zafiyetin iman yönüyle, ahlak yönüyle, manevi özellikler yönüyle, Allah'a irtibat yönüyle gafil olanların, fakir olanların olduğunu değerlendirmeliyiz. Nasıl Kur'an-ı Kerim hastalığı esas beden hastalığı olarak değerlendirmemekte, de, gönlün, inancın, Düşüncenin hastalığını esas hastalık olarak vurgulamak da aynı şekilde fakirlerin de fakirliğin de esas yönünün ibadetlere karşı zafiyet, duaya karşı ihtiyaçsızlıkmış gibi e, Allah'la irtibat yönüyle fakirlik olarak değerlendirilmeli. Çünkü insan kendini müstavni görünce, kendini kendine yeterli görünce azar, tağutlaşır diyor Kur'an-ı Kerim, Alak suresinin altıncı ve yedinci ayetlerinde. İşte bu istina duygusu Allah'a giden yola insanın girmesine engel olacak. Kalbindeki pislikler onun duasına, ibadetine fırsat vermemiş olacaktır. Kur'an-ı Kerim bizim Allah'la irtibat kurulduğunda hiç zengin olmadığımızı, fakir ve aciz olduğumuzu vurgular. Ey insanlar, Allah'a muhtaç olan ''Fakirler sizsiniz. Zengin ve övülmeye layık olansa ancak Allah'tır.'' denilir. Fatır suresi 15. ayette. Ebu Zer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Buhari'nin, Müslüm'ün ittifakla rivayet ettiği bir hadiste. ''Allah azze ve celle buyurdu ki, ''Ey kullarım, hepiniz açsınız. Ancak benim yedirdiklerim müstesna. O halde sizi yedirmemi isteyin ki yedireyim, rızık vereyim.'' Ey kullarım, benim giydirdiklerim dışında hepiniz çıplaksınız. O halde sizi giydirmeyi giydirmemi isteyin de sizi giydireyim, donatayım. Ey kullarım, sizin öncelikleriniz ve sonrakileriniz, cinleriniz ve insanlarınız yüksek bir yerde toplansalar da hepsi benden ayrı ayrı şeyler isteseler, ben onlardan her birine istediklerini versem bu benim yanımdaki hazinelerden ancak denize daldırılan bir iğnenin sudan eksilttiği kadar eksiltebilir diyor peygamberimizin ifadesiyle Allahü Teala e, hadisi kutsi olarak ifade edilen bu rivayette Buhari ve Müslümin rivayetinde dolayısıyla e, Allah'ın verdiği kadar aklımız var Allah'ın öğrettiği kadar bilgimiz var Allah'ın lütfettiği ihsan ettiği kadar rızkımız var e, Allah'ın Vermediği herhangi bir şeye kimin sahip olma durumu söz konusudur. O yüzden vücudumuz dahil, vücudumuzun tüm yetenekleri, özellikleri ve ruhumuz, ruhumuzun tüm özellikleri, kabiliyetleri Allah'ın lütfetmesi ile bu durumdadır. Allah istediklerini istediği zaman, istediği şekilde alabilmeye kadir olduğundan, isteyene istediği, güzellikleri vermeye de kadir olduğundan Allah'tan istemeli, bütün nimetlerin ona ait olduğunu idrak etmeli. Ey mülkün sahibi Allah'ım, sen mülkü dilediklerine verir, dilediklerinden de soyup alırsın, sen istediğini aziz kılar, istediğini de alçaltırsın diyerek Allah'a yönelmeli ve ondan istemelidir. Bütün sahip olduğu veya olacağı güzelliklerin Allah'ın nimeti olduğunu idrak etmeli, kendisini övecek, gurura, kibire kapılacak e, yanlışlıklardan uzak bir e, anlayış içinde Allah'a acziyetini idrak ederek dua edebilmeli, ibadet edebilmelidir. Demek ki insan ne kadar güçlü ve zengin olursa olsun Allah karşısında kendini yoksul görmelidir. Çünkü, Kendisine ait bütün sahip olduğunu iddia ettiği şeyler Allah'ın lütfettiği birer emanetten ibarettir ve o emanetler bir gün kendisinden tümüyle alınacaktır. Zaten insan kendini yoksul görmezse başkasından istemenin bir anlamı olmaz. Kendisini yeterli gören bir kimse, aciz ve fakir hissetmeyen kimse Allah'a da ihtiyaç duymadığını zanneder ki bu nankörlüğün dolayısıyla ...nankörlükle küfür arasındaki yakınlığın e, oluşturduğu bir kapının açılması, aralanması demek olur. Kutsi hadiste Cenab-ı Allah'ın hepiniz açsınız ve çıplaksınız, ancak benim verdiklerim, ancak benim nimet ile lütfettiklerim, giydirdiklerim, yedirdiklerim hariç demesi dikkat çekicidir. Çünkü nice zenginler var ki hala halkı sömürmenin yollarını aramaktadırlar. Aç olmasalar böyle davranırlar mı? Amerika'nın dünyanın en zengin olduğu, en zengin devleti olduğu zannedilir. Halbuki o öylesine gözü doymayan bir açlık yaşıyor ki... ...Irak'ta ne işi var diyeceksiniz. Afganistan'da ne işi var diyeceksiniz. Orta Doğu ülkelerinin yönetiminde ve yöneticilerinin kafasında... Zihniyetlerinde ne işi var diyeceksiniz ama öylesine açgözlü, öylesine doymaz bir iştahaya sahip ki zavallılar e, dünyanın ta uzak keşelerinde e, yiyecek arıyorlar, nimet arıyorlar ve bu yiyecek aramanın en zelil, en alçakça yırtıcı vahşi hayvanların bile yapmayacağı barbarlıkları işlemeye, canavarlıkları yerine getirmeye çalışıyorlar. Sebep? Gönül tokluklarının olmaması aç ama çok daha aç zavallı insanlar işte onların esas açlıklarının ruhi manevi kanaat e, insani özellikler yönüyle olduğunu değerlendirirsek bunun e, Afrika'nın açlığından çok daha zavallı bir açlık olduğunu dünyada da ahirette de hem kendisini hem kendisini sevenleri perişan edeceğini e, değerlendirebiliriz. Nice zenginler vardır ki hala e, fakirden çok daha fazla çabalamakta, fakirden çok daha fazla e, dünya meşgalesi içinde uğraşmakta, fakirden çok daha fazla borca girmekte e, ve perişan bir hayat yaşamaktadırlar. Aç olmasalar böyle davranırlar mı diyesi gelir insanın. Yine nice gardırop dolusu elbiseleri olmasına rağmen ve üzerinde giysisi olmasına rağmen orası burası açık olan, çıplak olan insanlar var. Ee, yani o paralarının e, kendi avret yerlerini bile örtmeye yetecek bir elbiseye e, kendisini götüremediğinden fakir garibandan çok daha fazla çıplak, ondan fazla yırtık elbiselerle dolaşan, ...adına moda diyorlar. Göbeğini bile örtemeyecek kadar fakir, zavallı, yoksun insanlara acımak lazım. Öyle acımak lazım ki ihtiyaçlarının nerede olduğunu bile fark etmiyorlar. Ve kendi eksikliklerini bir faziletmiş gibi salına salına gösterebiliyorlar. Çünkü giyinirken bile Allah'a ihtiyaç duymadan hevalarına göre nefsislerinin kötü... Arzularına göre e, giyinmeye e, batının oyuncağı olarak e, moda denilen anlayışın önünde bir sürü gibi güdülmeye hazır e, şeytanın elinde oyuncak ve ihtiyaçlarını bile helal yoldan karşılamayacağı giysiyi veya helal gıdayı e, uygun şekilde e, bulamamanın e, her türlü rezilliğini yaşayan e, zavallılar var fakirler var. İşte bu fakirler bu zavallılar belki e, cebinde parası olan ama ruhu doymayan ruhunun açtıklarının e, iniltilerinin e, bütün e, etrafa yayıldığı kadar fakirliklerinin zavallılıklarının ortaya konulduğu gerçek fakirlerdir. Evvela bunların ama hepimizin Allah'a o kadar ihtiyacımız var ki insan Allah'ın karşısında devamlı surette şu duyguları hissetmelidir. Ya Rabbi beni sen var ettin. Varlığımı senin sayende sürdürüyorum. Vücudum başta olmak üzere verdiğin bütün nimetler sana aittir. Senin mülkündür. Ben de seninim. Benim bütün yeteneklerim, kabiliyetlerim, varlığım da aslında senindir. Sen bana her şeyi veriyorsun. ''Verdiklerinin ve iyiliklerinin sayısı sayılamayacak kadar çoktur. Nimetlerimi saymaya kalksanız sayamazsınız diyorsun. Gerçekten bilemeyeceğim kadar çok nimetin var. Ama bunların karşısında ben sana pek fazla bir şey yapamıyorum. Ben çok günahkar ve isyankar bir kulunum. Aslında yanına varmaya da utanıyorum. Yanına gelecek, sana dua edecek, sana yönelecek bir yüzüm yok.'' Fakat senden başka gidecek bir yerim de yok ya Rabbi. Kapına geldim. Beni geri çevirme. Yanında bana da bir yer ver. Beni bağışla demeli insan. Ve gerçekten aciz olduğunu, e, zafiyet sahibi olduğunu verilen nimetlerin hep birer imtihan için sınama olsun diye verildiğini ve emanet olduğunu bilmeli, idrak etmeli. O yüzden bu aciziyet, bu anlayış yok ise bizim duaya da ...ibadete de gönlümüzün kapalı olduğunu değerlendirmek mümkündür. Evet, dua için asıl hazırlık böyle düşünce ve ruhi yönüyle yapılan hazırlıktır. Ruhi ve kalbi manada bir yöneliş olmadan elimizi açmanın fazla bir anlamı yoktur Rabbimize karşı. Yoksa fiziki olarak bedeni kıbleye yöneltip elleri açmak ve alışılmış cümleleri otomatik olarak söylemek... Tekerlemeler gibi dilimizde bazı dua cümlelerinin olması, dua edenin sadece basit bir dış görünümünden ibarettir. Tabir caizse bunlar birer zarftır. İçi boş olan bir zarf olabilir. Biz ihlasımızla, Allah'a yönelen bir yüreğimiz, gönlümüzle, acziyetimizi idrak eden, Rabbimizi her şeyden yüce kabul eden bir anlayışla, Zarfın içini dolduramıyorsak boş bir zarfı Rabbimize yöneltiyor, dilekçemizin altına boş kağıda imza atmış konumda olduğumuzu fark etmiyoruz belki bile. O yüzden içine doldurmalıyız. Allah esas bizim kalbimize ve ihlaslı olarak yaptığımız amellere değer verecektir. Şekilsel özelliklerden çok daha önemlidir ruhumuz, içimiz, iç dünyamız yani e, mektubun içine, zarfın içine koyduğumuz özellikler. O yüzden kalıptan daha ziyade kalple Allah'a yönelmeli, kalbimiz sağlam olursa zaten kalıbımız da, şeklimiz de kalbimize uygun hale geleceği için özle sözün, özle gözün, özle davranışın uyumu kendiliğinden oluşacaktır. Ama içini düzeltmeyen insan dışını düzelttiğini zannetse bile, insanlara öyle zannettirse bile Allah'ı kandıramayacak, Allah her şeyden önce insanın kalbine, duyularına, yönelişine, ihlasına, samimiyetine, acziyet kabul edilen yaklaşımına bakacaktır. Dünya hayatına geldikten sonra Allah'ın bize verdiği nimetlerle kendimizi Allah'a karşı müstahni görmeye başlarsak tehlike çanları ...çalmaya başlamış demektir. Allah'ın var olduğunu söylemekle beraber... ...sanki Allah'ı yokmuş gibi kabul eden... ...Allah'ın emir ve yasaklarını... ...sanki hiç duymamış, bilmiyor gibi bir hayatı yaşayan insanlar... ...her şeyden önce kendini kandırmış, kendine zulmediyor... ...kendi bedenini dünyada ve ahirette mahvetmenin... ...kendi ruhunu lime lime doğramanın e, acılarını tadıyor... İşte böyle zanlar insanı duadan, ibadetten uzaklaştırır. Dua ibadetin özü, ibadet ise duanın kabuğudur. Her ibadetimizin içinde aslında dua vardır, yakarış vardır, yalvarma vardır. Namazın bir anlamı da, yani Arapça ifadesiyle salatın bir anlamı da dua demektir. İşte namazımızda bedenle, şekille Allah'ın huzurunda divan durarak, rükû edip onun önünde eğilerek... Onun önünde secdeye uzanırken aslında acziyetimizi sunuyoruz, gönlümüzü sunuyoruz, samimiyetimizi, ihlasımızı sunuyoruz ve Allah'ın yanında acizliğimizi idrak ederek, kulluğumuzu ifade ederek, Rabbimizin yüceliğine meylederek ondan bir şeyler istemiş oluyoruz. Sevgili dinleyiciler, dua anlatılmaz, dua dillendirilmez, dua Yaşanılır. Dua her insanın gönlünde oluşur ve orada hayatiyet bulur. Dua kulun Allah'la diyaloga geçmesidir, iletişim kurmasıdır. Dua dilde gerçekleşen bir olay değildir ki dille söylenmiş olsun ya da dille anlatılmış, ifadelendirilmiş olsun. Onun yeri gönüldür, ruhtur. Dua sözden siyade duymaktır. Hissetmektir, yaşamaktır. Dua, ruhumuzun, gönlümüzün kanatlanması, miraca yükselmesidir. Gönlümüzle birlikte bedenimizi de, bütün varlığımızı da yücelten, bizim acziyetimizi idrak ederek Allah'a yüz, yüz sürmemiz, müracaat etmemizdir. Ona yönelmemizdir. Sevgili dinleyiciler, e, duayı bazıları bir acziyet olarak, bir miskinlik, bir kadercilik olarak düşünüyor. Çok da yanılıyorlar. Çünkü dua temelde ikiye ayrılır. İki türlü dua vardır. Bunlardan bir tanesi eksik olursa dua yapılmamış olur. Yarım olarak yapıldığı, eksik olarak yapıldığı için kabulü de beklenilmez. Bunlardan bir tanesi sözlü duadır, bir tanesi fiili duadır. Dua sadece dille olan bir şey değil, aynı zamanda davranışlarla, sünnetullaha yapışılması gereken vesilelerle olacaktır. Dille dua, vazifelerimizden sadece biridir. Sebeplere yapışmadan, sadece dille yapılan dua ile yetinmek, sünnetullahı, yani Allah'ın değişmez kanununu bilmemek ve ona uymamak demektir. İslam'ın yeryüzüne hakim kılınması, sadece dua edecek, dua etmekle olsaydı, insanlar içerisinde duası en çok kabul edilmesi gereken, Hepimiz kabul ederiz ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemdi. O bu kadar eziyetlere katlanmaksızın dua ederdi ve görevini tamamlamış olurdu. Yani o Mekke günlerini yaşamaya gerek duymaz, işkence çeken Müslümanlar bulunmaz, peygamberin bir sürü eziyetlere kendisinin de çevresinin de katlanmasına ihtiyaç duyulmazdı. Fakat Allah Resulü böyle yapmadı, duayı böyle düşünmedi. Önce üzerine düşen sorumluluğu fiili olarak, eylem olarak, bir kul olarak yerine getirdi. Arkasından da ellerini açıp dua etti. Allah da fiille takviye edilmiş, fiille yapılmış sözlü duayı kabul ederek onu mahcup etmedi, ona dünyevi kapılarını da açtı. Mekke'de kapılar kapandıysa, daha adım atmadan Medine'nin devlet kapıları, saadet kapıları ardına kadar açıldı hicretle birlikte. Ama o 13 sene dua ile sadece kavli dua ile yetinmedi. Çalıştı, çabaladı, gayret etti, eziyetlere katlandı. Yani bütün organlarıyla, bütün vücuduyla, bütün amel ve eylemleriyle dua etti. Bu duanın gözle yapılan kısmı. Sözle yapılan kısmı özle ve diğer organlarla yapılan kısmından e, sonra geldi. E, beraber e, olduğu için, bütüncül olduğu için Allah'ın kabulü daha uygun oldu. Biz bu noktadan hareketle duayı iki kısma ayırabiliriz. Bir fiili dua, iki sözlü dua. Fiili dua derken, Davranışla, eylemle yapılan duayı kastediyoruz. Beden diliyle yapılan duayı kastediyoruz. Kişinin herhangi bir arzusu karşısında elinden gelen her şeyi tamamen yapmasını ifade eder. Mesela hastasına Allah'tan şifa dileyen bir kimsenin tıbbın gerektirdiği şeyleri, imkanları çerçevesinde yerine getirmesi fiili bir duadır. Davranışla yapılan bir duadır. Bunu yerine getirmedikçe sadece ellerini açıp Allah'tan şifa dilemesi yeterli olmayacaktır. Çünkü Allah yeryüzündeki her şeyi bir takım sebeplere bağlamıştır. Dünya sebepler dünyasıdır. Allah'ın kanunu bu şekilde işlemektedir. Gerçi Cenab-ı Hak bazen sebepsiz de yaratır. Doktorsuz, ilaçsız, insana şifa vermeye kadir mi? Elbette kadirdir. Allah sebepsiz olarak karnımızı da doyurabilir yemek yemeden, su içmeden de susuzluğumuzu gidebilebilir. Ama Allah'tan bunu beklemek, Allah'ın hayata koyduğu kanunlara aykırıdır, sünnetullaha muhalefet etmektir. İşte biz o sebepleri yerine getirmekle mükellefiz. Karnımız acıktıysa sadece ellerimizi Göğe kaldırarak, Ya Rabbi karnımıza doygunluk ver, doygunluk hissi ver, bizi doyur demekle yetinmeyiz. Aynı zamanda karnımızın açlığını sebep olarak giderecek vesilelere ulaşırız. Yani fiili dua için rızık talep ederiz, gayret ederiz, çalışırız, çabalarız, ekmek parası kazanırız ve o ekmeği midemize indiririz. Yine Allah bize doymayan bir göz Doymayan bir iştihar verebilir. Dolayısıyla yediğimiz halde açlığımız artabilir mi? Artabilir. Nice örnekleri olduğu gibi işte fiili duamızı yaptıktan sonra da Allah'a niyaz eder. Bize doygunluk hissi, zenginlik hissi vermesi için talep etmiş oluruz. Biz sadece sözle dua etmekle değil, eylemle, fiille de duayı yerine getirmekle mükellefiz. Allah'ın kanunlarına, sünnetine uymanın yolu budur. Söz gelimi, çocuk isteyen bir insan sadece dille dua ederek çocuk sahibi olabilir mi? Evlenmeden, sebeplere yapışmadan, yani fiili dua yapmadan bir insanın çocuk sahibi olması nasıl beklenilmezse, dünyada başarı için, dünyada Allah'ın yardımı ve lütfu için, zafer ve gayri, e, lütfetmesi gerektiğine inandığımız netice için, Çabalamadan, cehdetmeden, cihad etmeden, kafirlere karşı Allah'ın başarılı kılmasını talep etmek, gayret etmeden netice istemek, fiili duayı ihmal etmektir. Dolayısıyla Sünnetullahı terk etmek, Allah'ın kanunlarına uymamak demektir. Tüm sebeplere yapışacak sebepleri putlaştırmadan ama sebeplerin birer vesile olduğunu kabul ederek sebeplere yapışacağız. Sebep değildir esas neticeyi verecek olan Allah'tır. Ama sebeplere riayetten sonra e, işte sebebi putlaştırmadığımızı bu sebeplere yatıştı, yapıştığımız halde de neticeye ulaşamayacağımızı idrak ederek dua edeceğiz ki Allah da duamıza icabet etsin. Dünyamızı ilgilendiren e, hususlarda kavli duayla yetinmiyoruz. Geçim için hiç Gayret göstermeden, çalışmadan, sadece dilimizle dua ederek karnımızın doymasını beklemiyoruz da diğer manevi konularda Müslümanların zaferi için, Müslümanların galibiyeti için, Müslümanların dünyada da izzet ve onuru için, Müslümanların Müslümanca otoritelere sahip olmaları için, İslam'ın hakim olması için niye sadece kavli dua ile yetiniyoruz da Allah'ın bize emrettiği kafirlerle mücadele konusundan tutun da insani olarak e, yapmamız gereken cehd ve çabaları ihmal ediyoruz. Yani fiili duaları tümüyle terk ettiğimiz halde sadece sözle dua ile yetiniyoruz. Bu normal olan bir şey değil. Aklımızın bile e, bunu doğru olarak görmesi e, mümkün olmayacak kadar e, belirgin bir yanlıştır. Fitne, fesat ve zulmün toplumu sardığı, fertlerini ifsad ettiği zamanlarda... Önce duaya sarılmak, acziyetin, tembelliğin, korkaklığın, sorumluluktan kaçtığımızın ifadesidir. Eğer biz o zalimlere, o fesatçılara karşı fiili olarak eylem ile tavır almıyor, Allah'a onların zararından kaçtığımızı, fiili davranışlarımızla Allah'a yönelerek, fiili dua yaptığımızı göstermeden sadece ellerimizi açarak dua ettiğimizi düşünüyorsak, bu duayı da yanlış anlamaktır. Dünyadaki kulluğu da, görev bilincini de yanlış anlamaktır. Özellikle bugün Müslümanım diyen insanların Allah'ın davası için pek fazla bir şey yapmadıkları halde, hatta bazılarının tüm mesailerini dünyevi işlere harcadıkları halde bunların ellerini açıp Allah'ım bize sahip gönder, Allah'ım bize imam gönder, bizi bizden daha alçak olan zalimlerin eline bırakma dediklerine şahit oluyoruz. Halbuki Ortadaki durumu sahiplenmesi gerekenin evvela bizler olduğumuzun farkında değiliz. O yüzden kurtarıcı beklemekten önce kendimiz kurtulmalın yolunu bulmalı. Zaten Allah'ın peygamberleri ve Kur'an'ımızı hidayet rehberi olarak bizi kurtarıcı olarak gönderdiğini, bizim o ilkelere yapıştığımızda fiili olarak kurtulma çabasında olduğumuzu gösterip, Allah'a fiille dua ettiğimizi e, göstermiş olacağız. Kavli dualarımız da ondan sonra icabet bulacak. Ama hazırcı insan, kolaycı insan e, o hale geldi ki e, kendi gayretlerini, çabalarını e, tümüyle e, sıfırladı, boş verdi. Sadece dergilerdeki son ivme kazanan anlayışları e, ifade ediverelim. Kolay kurtarıcılık. Açısından Mehdi beklemeye, İsa beklemeye başladı insanımız. Halbuki e, hidayet veren anlamında Kur'an Mehdi'dir. Peygamber ve Raşit halifeleri bu konuda Mehdi liderlerimizdir. Ve onun dışında da bizim kendimiz çabalarımızla, gayretimizle kurtulmaya aday olduğumuzu fiili dua ile ispat etmemiz gerekir ki Allah bir çıkış yolu versin. Kurtarıcı olmak için hepimizi çaba sarf eden, hepimiz öncelikle kendi kendimizi, ehlimizi, çocuklarımızı kurtarmaya gayret eden kurtarıcı rolünü üstlenmiş olalım. Hazırcılıktan kurtulmuş, eylemle de dua etmiş olalım. İçinde yaşadığımız hayatta olup biten şeyler... Bizleri ne kadar ilgilendiriyor, ne kadar onlara çözüm getirmek için gayret sarf ediyoruz. Gözlerimizle şahit olduğumuz olaylara herhangi bir şekilde sözlü veya fiili müdahale imkanı varken, rahatımızı bozmamak, kendimizi riske atmamak için hep sadece kalple müdahale etme yolunu tercih ediyoruz. Çok yanlış yapıyoruz. Cadde ve sokaklarda olup bitenleri, evlerimizin pencerelerinden veya Dünyada olup bitenleri, zulümleri, işgalleri televizyonların ekranlarından seyrettikten sonra kalkıp Ya Rabbi diye dua ederek problem ve fitnenin kalkmasını bekliyorsak duayı da yanlış anlıyoruz, kader anlayışlarını da yanlış anlıyoruz, kulluğu da yanlış anlıyoruz, imtihan bilincini, emanet bilincini de yanlış anlıyoruz. Bu dua anlayışı gerçek dua anlayışı değildir. Peygamberi ve Kur'an'ı dua yaklaşımı böyle olmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem küfrü şirki zalimlerin zulmünü e, gördüğünde putperestlerin yaptığı ihanetleri halkına yaptı, çektirdiklerini gördüğünde elini açıp sadece dua mı ediyordu? Eğer öyle yapıyorduysa bizim de yaptığımız doğru sayılır. Hayır kesinlikle şüphesiz o önce tebliğ ediyor zulme zalimlere karşı çıkıyor putlara ve putçulara direniyor mücadele ediyor. Sonra arkasından da ''Ya Rabbi onlar bilmiyorlar, onlara hidayet ver.'' diye onların da hidayeti için, ıslahı için dua ediyordu. Yine savaş öncesi tüm hazırlıklarını bitiriyor. Kendisi bilfiil fiil ölümü göze alarak savaşa katılıyor, kılıç kuşanıyor, e, zırh giyiyordu, sonra dua ediyordu. İşte Hendek Savaşı, bir iki ay önce Allah Resulü Hendeklerin kazılmasını, ekinlerin vaktinden önce biçilmesini, meyvelerin hurma yapraklarının toplanmasını, cadde ve sokaklarda barikat kurulmasını emretti. Ve bizzat kendisi de taş ve toprak taşıdı, Hendek kazmak için eline balyoz aldı, taş kırdı. Tüm hazırlıkları tamamladı, tüm çabalarını gösterdi, müminlerin çabalarını da göstermelerini ısrarla istedi. Fiili olarak bu şekilde fiili duayı tamamlayınca yeterli gelmedi. Sadece sebeplere yapışmak kafirlerin de yaptığı bir iştir. Sebepleri yüceltmek, putlaştırmak determinist bir yaklaşıma gider. İşte bu fiili duayı tamamlayınca yine görev. Yarı yarıya yapılmış sayılıyordu. Arkasından da sözlü dua ile görevini tamamladı. Allah'tan yardım talep etti. Allah da hem fiille dua eden hem de sözle dua eden hem özüyle hem gözüyle dua eden müminlere başta peygamber olmak üzere zafer bahşetti nimet ve lütuflarını verdi. Bazen Müslüman kardeşlerimiz birbirlerine bana dua et diye ricada bulunuyorlar. Müslümanların birbirlerinden dua talep etmeleri elbette güzel bir şey. Dinimizin de tavsiyesidir. Ama dua talep eden kardeşlerimiz acaba kendi sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerine, yani fiili dua konusundaki hallerine bakıyorlar mı? Evlenmeyen bir adam nasıl bana dua et de çocuğum olsun deme hakkına sahip değildir. Bu Allah'ın kanunlarıyla alay etmek gibidir. O yüzden bana dua et de işte Allah'a yöneleyim İşlerim hayırlı gitsin, e, ibadetleri yapayım, bazı haramları terk edeyim deyip de gayret sarf etmemek, fiili duayı terk ederek sadece bazılarının dua etmesiyle işi hallolu vereceğini düşünmek, duayı da yanlış anlamaktır. Kulluğu, ilahi emirleri de, kendi görevlerini de yanlış anlamaktır. Dünyevi konularında nasıl böyle yapmıyor ve gidip çabalıyor, gayret ediyorsa, ibadet ve dini konularda da benzer şekilde Kendine düşen görevleri fiil olarak aksatmadan yerine getirmeli dua isteyen insan. Fiili duaları herkesin bizzat kendisinin yapması lazımdır. Başkası onun yerine fiili bir dua yapamaz. Ancak böyle olursa kendimizin veya bir başka kardeşimizin bizim hakkımızdaki duanın bir anlamı ve geçerliliği olabilir. Yoksa görüldüğü gibi dualarımız kabul edilmiyor, edilmez. Mesela Asr-ı Saadet'te bir Uhud dersi var. Uhud savaşında Müslümanların zaferi nasıl kaçırdıklarını ve nasıl bozulduklarını biliyoruz. Kur'an ve sünnet e, nice İslam tarihindeki kaynaklar bize ayrıntılarıyla haber veriyor. Acaba o savaşta Uhud'da Allah Resulü ve Müslümanlar hiç dua etmedi mi ki bu hale geldiler, zaferden uzak yaşadılar? Hayır, mutlaka dua ettiler ama... Sözlü duadan önce yerine getirilmesi gereken sorumlulukları yerine getirmede bazı aksayan durumlar olmuştu. Sahabelerin bazıları fiili duada yanlışlıklar, eksiklikler içinde olmuştu. Peygamberimizin geçide yerleştirdiği ve her ne pahasına olursa olsun buradan ayrılmayacaksınız dediği elli okçu görevlerini yarıda bırakıp mevziyi terk etmişlerdi. Fiili duayı ...yerine getirmeden... ...ihmalkarlık yapmışlardı... ...işte o yüzden... ...kavli dualar bir netice vermedi... ...Uhud Savaşı'nda Müslümanlar... ...kesin bir zafer elde edemediler... ...sebebinin de fiili dualardaki... ...ihmali olduğunu değerlendirebiliriz... ...Allah'ın yardımı... ...kulun gücünün bittiği yerde gelir... ...ama kul gücünü... ...tümüyle kullanmalı da... ...bittiği yerde... ...Ya Rabbi bittim demeli... ...Allah da kulum yettim demeye... ...hazır olduğunu söylüyor... Böyle bir durumda Allah'ın yardımı yok mu diye bütün insanlar çile çekip zahmetlere katlanıp Allah'ın dininin başarısını için kendi izzetleri için gayret ettikleri zaman Allah'ın yardımının yakın olduğunu görüveriyoruz, biliyoruz. Biz Allah'ın yardımını talep, ed talep ederken sahip olduğumuz gücümüzü sonuna kadar kullanıp, ...kullanmadığımıza da bakmalıyız. Sevgili dinleyiciler, e, inşallah konunun diğer yönlerini... ...önümüzdeki haftalar işlemeye gayret edeceğim. Biz Kur'an'da ve sünnette güzel dua örnekleri vardır. Onları e, öne çıkartarak Rabbimize yönelmeli, dua etmeliyiz. Allah'ım ancak sana kulluk eder, ancak senden yardım isteriz. Bizi doğru yola eriştir. Kendilerini nimete erdirdiğin... Peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin, salih insanların yoluna, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir ya Rabbi. Kendilerinden razı olmadığın, onların da bizden, bizim dinimizden razı olmadığı kimselerin yoluna bizi ulaştırma ey Allah'ım. Rabbimiz unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Rabbimiz bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Rabbimiz bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet. ''Bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler toplumuna karşı bize yardım et. Rabbimiz bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Şüphesiz sen çok bağışlayansın. Rabbimiz sen mutlaka insanlara asla şüphe olmayan bir günde onları toplayacaksın. Allah sözünden dönmez. Rabbimiz biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla.'' bizi ateş azabından koru. Rabbimiz bizi zalimler nezdinde bir fitne unsuru kılma. Rahmetinle bizi şu kafirler topluluğundan kurtar. Rabbimiz üzerimize sabır sabır yağdır. Ayaklarımızı sağlam tut. O kafir millete karşı bize yardım et. Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen mutlaka ziyana uğrayanlardan oluruz ey Rabbimiz. Rabbimiz bize dünyada da Güzellik, iyilik, hasene ver. Ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi cehennem azabından koru. Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından rahmet bağışla. Lütfu en bol olan sensin. Beni ve zürriyetimi namaz kılanlardan eyle. Rabbimiz duamızı kabul buyur. Rabbimiz hesabın görüleceği gün bizi, anamızı, babamızı ve müminleri bağışla. Kendimize yazık ettik. Bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen biz kaybedenlerden oluruz. Rabbimiz bizim üzerimize sabır yağdır ve bizi Müslümanlara olarak vefat ettir. Salihlerin yanına kat. Ya Rabbi sana güvendik. Ey Rabbimiz zalim bir millet ile bizi sınama. Rahmetinle bizi kafirlerden kurtar. Katından bize rahmet ver ve işimizde doğruyu göster. Bizi başarılı kıl. Rabbimiz... Bizden cehennem azabını uzaklaştır. Doğrusu onun azabı sürekli ve acıdır. Orası şüphesiz kötü bir yer ve kötü bir duraktır. Rabbimiz bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin, bilensin. Allah'a emanet olun sevgili dinleyicilerim.